Bilenler biliyorlar, Allah biliyor, Allah'ın bildirikleri de biliyorlar, hatta müminler de bilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur اِتَّكُوا فَرَاسَتَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَاِنَّهُ يَنْزُرُوا بِنُورِ اللّٰهِ Müminlerin ferasetinden korkunuz, onlar Allah nazarını nazar ederler ve görürler diyor Cenab-ı Peygamber. Onların gözlerinde perde yoktur yani. Mesela Huzur Osman'a sahabeden birisi geliyormuş. Huzur Osman İbn Affan'a geliyormuş, yolda bir kadına bakmış şehvet nazarıyla. Huzura girmiş, İmamül müminin Hz. Osman ibni Afan ona döndü, git, yıkan da gel dedi. Dedi, Ef efendi ben temizim, bir şeyim yok. Hayır dedi, sen harama bakmışsın, göz zinası yapmışsın. Yıkan gel huzuruma dedi. Görürler yani. <gülüyor>